393 numaralı konu İkrime bin Ebu Cehil'in 400 Müslümanla beraber şehit olması İkrime bin Ebi Cehil falan günde atından indi. Halit bin Velidona atından inme çünkü senin öldürülmen Müslümanlara çok ağır gelecektir dedi. Fakat o ey Halit yakamı bırak senin İslam'a hizmetin çoktur. Ben ve babam Ebu Cehil ise biz bütün insanlardan daha fazla peygambere düşman idik. Böylece şehit düşünceye kadar düşman saflarında ilerledi.